اِيْلَمْ اَيُّهَ Aziz, Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazımdır. 1- Dünyanın ömrü kısa olup, sür'atle zeval ve gruba gider. Zevalin elemiyle, visalin lezzeti zeval buluyor. 2- Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer, lezzeti nisbetinde elemi de vardır. 3- Seni intizar etmekte ve senin de sür'atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey, orada çirkindir. 4- Düşmanlar ve haşerât-ı muzırrı arasında bir saat durmakla, dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki müvazene, kabir ile dünya arasındaki aynı müvazenedir. Ma'haza, Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fe cenab Cenabı Hakk'ın insanlara fazlı keremi o kadar büyüktür ki insana vediâ olarak verdiği malı büyük bir semeniyle insandan satın alır, ipka ve himaye eder. Eğer insan o malı temelluk edip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Halbuki kudreti taahhüde kafi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır, eliyle tutarsa kaçar tutulmaz. En nihayet meccanen fena olur gider, yalnız günahları miras kalır. İlem eyü'l geceye benzeyen gençliğim zamanında gözlerim uyumuş idi, ancak ihtiyarlık sabahı ile uyandım. Mealinde olan: Ve ayni kad namet bileyli şibiibeti ve lem illa bi şiirin şumulüne dahilim. Çünkü gençliğimde en yüksek bir intibah şahikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki, o intibah, intibah değilmiş. Ancak, uykunun en derin kuyusunda bulunmaktan ibaretmiş. imiş. Binaenaleyh, medenilerin iftihar ile dem vurdukları tenevürü intibahları, benim gençlik zamanımdaki intibah kabilesinden olsa gerektir. Onların misali, rüyasında güya uyanıp, Rüyasını halka hikaye eden Naim meselidir. Halbuki rüyasında onun o intibahı uykunun hafif perdesinden derin ve kalın bir perdeye intikal ettiğine işarettir. Böyle bir Naim ölü gibidir. Yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir? Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler, umuru diniyede müsamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz ya siz de onlara iltihad edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz İlem eyü'l aziz masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır çünkü o masiyete devam eden ülfet peydâ eder sonra ona âşık ve müptelâ olur terkine imkân bulamayacak dereceye gelir sonra o masiyetinin ikaba mucib olmadığını temenniye başlar bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar en nihayet gerek ikabı ve gerek darul ikabı inkara sebep olur. Ve keza masiyete tereddüt eden hacaletten dolayı o masiyetin masiyet olmadığını iddia etmekle o masiyete muhtali olan melekleri bile inkar eder. Hatta şiddeti hacaletten yevme hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Şayet yevme hesabı nefyeden edna bir vehmi bulursa o vehmi kocaman bir bürhan addeder. En nihayet nedamet edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvolur gider. El iyazu billah. İlem eyyel aziz, Kur'an-ı mucizül beyanın icaz ve belagatına dair lemeat namındaki eserimde izah edilen bazı lemaları dinleyeceksin. 1. Kur'an'ın okunuşunda yüksek bir selaset vardır ki lisanlara ağır gelmez. 2 büyük bir selamet vardır ki lafzan ve manen hatadan salimdir. 3 Ayetler arasında büyük bir tesanüt vardır ki kargir binalar gibi ayetleri birbirine dayanarak bünyeyi Kur'aniye'yi sarsılmaktan vikaye ediyor. 4 Büyük bir tenasüp, tecavüp, teavün vardır ki ayetleri birbirine ecnebi olmadığı gibi birbirinin vuzuhuna yardım, istizahına cevap veriyor. 5. Parça parça, ayrı ayrı zamanlarda nazil olduğu halde şiddeti tenasüpten sanki bir defada nazil olmuştur. 6. Esbaba nüzül ayrı ayrı ve mütebaîn olduğu halde şiddeti tesanütten sanki sebep birdir. 7. Mükerrer mütefavit suallere cevap olduğu halde şiddeti imtizac ve ittihattan sanki sual birdir. 8. Müteaddid, Mütegayir hadisata beyan olduğu halde kemale intizamdan sanki hadise 1'dir ve bir hadiseye cevaptır. 9. Tenezzülatı ilahiye ile tabir edilen muhatapların fehimlerine yakın ve münasib üsluplar üzerine nazil olmuştur. 10. Bütün zaman ve mekanlarda gelip geçen insanlara tevcihi kelam ettiği halde suhûlet-i beyandan dolayı sanki muhatap 1'dir. 11. İrşadın gayelerine isal için tekrarları tahkik ve takriri ifade eder. Mahaza tekrarları halel vermez. İadesi zevki izale etmez. Tekerrür ettikçe misk gibi kokar. 12. Kur'an kalplere kût ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kûtu artırır. Tekerrür etmekle daha mehluf ve meknus olduğundan lezzeti artar. 13. İnsan maddi hayatında her anda havaya, her vakit suya, her zaman ve her gün gıdaya, her hafta ziyaya muhtaçtır. Bunların tekerürü hadizatında tekerürü olmayıp, ihtiyaçların tekerürü içindir. Kezalik insan hayat-ı ruhiyesi cihetiyle, Kur'an'da zikredilen bütün nevilere muhtaçtır. Bazı nevilere her anda muhtaçtır. Huvallah gibi. Çünkü ruh bunun ile nefes alıyor. Bazı nevilere her vakit, bazılarına her zaman muhtaçtır. İşte hayatı kalbiyenin ihtiyaçlarına binaen Kur'an tekrarlar yapıyor. Mesela Bismillah, Hava-i Nesimi gibi kalbi ve ruhu tatmin ettiğinden kesreti ihtiyaca binaen Kur'an'da çok tekrar edilmiştir. 14. Kısayı Musa gibi bazı hadisat-ı cüziyenin tekrarı o hadisenin büyük bir düsturu tazammun ettiğine işarettir. Hülasa Kur'an hem zikirdir hem fikirdir hem hikmettir hem ilimdir hem hakikattir hem şeriattır hem sadırlara şifa müminlere hüda ve rahmettir.